gibi evet cümlesiyle, e, evet kelimesiyle. Pardon yayınımızı açmış Ay Yayın değil ya niye ben hep yayın diyorum? Ya yayın Twitch, açıyoruz, evet, aynen. Twitch'e gidiyor aklım hep. Ama podcast. Podcast evet aslında podcast. Aa, Apple bu arada bir kutlamamız var. Aa, evet. Evet. Apple evet. podcast'eyiz artık. Aynen. <gülüyor> Abi inanılmaz bir mutluluk. Apple'ın bizi uğraştığı kadar <gülüyor> hiçbir şey bizi uğraştırmadı. Tim Cook dinleye dinleye aynen. bitiremedi yani bizim şeyleri Hani insanlar bölümleri. için doğum bile daha küçük bir travma yani Apple'ın bize yaptığına. Devamlı yeniden gönder diyor. Bir hafta Yok, bekletiyor. Evet, bir şeyler, bir şeyler yapıyor. Allah'ım. Ama en sonunda girdik. Artık Apple'dan dinlemezseniz Allah sizi <gülüyor> Nasıl çöktük Apple'a? Evet evet. Apple'a Apple bomba gibi düştük. O yüzden hemen yapışın. Evet. Öncelikle bunu söylüyoruz. Peki bugün ne konuşuyoruz? Of? Bugün ne konuşuyoruz biliyor musun? Bu yayın <gülüyor> Kamp'la ilgili şeylerin konuşulduğu değil. Değil asla. Evet. Buradaki konuşulandan göre Kamp'ın Artık yapılma şeklinin değiştiği, evet. değiştiği, kamp sürecinin yeniden şekil aldığı bir yayın olacak. Yani kamp 101 kitabını yazıyoruz bugün. Tabii tabii. Yani kampı bugüne kadar kimse bilmiyordu. Şu anda ilk defa kalacaklar. <gülüyor> Bizden bu <gülüyor> evet, işle de evet. biz varız. İnsana böyle şey falan diyecekler değil mi böyle? Aa kamp mı? Oha çadır. Bir dakika aklınıza böyle bir şey mi geldi? İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buldunuz falan diyecekler. <gülüyor> o yüzden bugün kampı bir değinelim Neden kamp? Yani bu aralar çok popüler. Evet ben de yeni geldim. Heh, aynen öyle. Onu soracaktım ben de zaten sana. Nasıldı? Abi genel, yani bütün özetleyerek kısa bir yorum yapmak gerekirse çok güzel. He, şey. güzel. Amaları var ama. Tamam. Yani tabii Bir ki kere öyle. önce şunu söyleyelim. Hı -hı. Şu anda e, Revaç'ta olan, daha doğrusu gündemde olan bir yere gittim. Evet, Kaz Dağları. Evet, Kaz Dağları'na gittim. Aa, bu arada Kaz Dağları <gülüyor> yanlış bir tabir. Bunu orada rehberden öğrendim. Kaz Dağı. He, çünkü tek dağ. Tek dağ. Çevresinde Hı -hı. de bir sürü tepe var. Aynen, anladım. O yüzden Kazdağ. böyle kazdağları Zaten deniyor. Eskiden biz kazdağı derdik, evet. hep sonradan kazdağları denmeye başladı. İşte, <gülüyor> mitolojide falan geçen İda. Evet Evet, da aynen. Ben altın olağa falan da çok gidiyordum da o yüzden hep kazdağı derler. Kazdağı, evet. Hı -hı. Tek bir dağ çünkü o evet. kazdağı gerçekten. Peki, ama senin o şeylerle bir alak... Nasıl diyeyim? O şey... E Protestolar. Protestoların olduğu yerle bir alakan var mıydı? Yani yakın mıydı? Yani şöyle, çok geniş bir alan. Hı -hı. E Protestolara gidip gelenler falan doluydu. Bizim gittiğimiz zaman bir de say konseri vardı. Hı hı. Oraya giden gelen de oluyordu. Biz daha çok işte hani biraz daha şey, rehberli, mehberli, kültürel bölgelerini hani bir tur yapalım. Biraz daha hani chill işte kamp, mamp takılalım. O amaçla gittik. Hı hı. Zaten çok, iki gece kaldık, çok da kalmadık. Evet. O yüzden de çok öyle vaktimizde olmadı bir şeylere katılmaya gitmeyi falan. Ama yapılan bir kıyım. <gülüyor> <gülüyor> evet, onu <gülüyor> duyduk. Ya, Aynen öyle, evet. evet, onu duyduk. Siyano çünkü zaten çok zararlı bir şey oldu. Yani için. şöyle... <gülüyor> Ee, şimdi orada milli park var abi bir tane. Hı hı. Bu parka şey giremiyorsun. Kendi arabanla falan giremiyorsun. Hı hı. Sadece şey rehber tutmak zorundasın yani. Parayı hı. verip rehberi arabanı alıp. Sıfı kafası. Öyle yani hı hı. tur atıyorsun bazı yerlerde de durup sana muhabbetleri anlatıyor falan. Evet. O zirveye doğru çıkarken bir yerde durduk. Bir alan gösterdi bize. Bu olaydan daha önce bir şirketin gelip hı hı. E, orada altın çıkarttığı bir yani hiç konuşulmadığı dönemki hı hı. bir olayı gösterdi. Hiç duymamışız ben duymamıştım. Evet evet çok bilinen hı. bir şey değil. Abi tepeden bakınca gerçekten devasa bir alan çorak kalmış. Bir de ağaçların arasında çok şey oluyor yani her taraf. Tabi belli oluyor. Belli oluyor direkt hı hı. böyle çorak alan. Önünde de gerçekten devasa siyanür havuzunu görebiliyorsun. Evet. Ya bunun tabi şeyi de var bu arada. Temiz bir şekilde de altın çıkartabilirsin. Tabi. Ya da siyanür çıkarttıktan sonra o siyanür de toplayıp götürebilirsin. Evet. Ama adamlar tabii de uğraşmıyor. Maliyet Ay, yani. Niye çöp gibi yani. Başka ülkenin şirketi yani. Şirket evet. sonuçta adam. Onunla uğraşsa işte daha para, para kaybedecek. Aynen. Hiç gerek duymuyor böyle bir şeye. Evet. O yüzden bırakıyor gidiyor. Evet. Ve o tam o sırada bakarken oraya rehber şey dedi. 30 bölgede daha bu şu anda anlaşması yapıldı dedi. He. İki şirket. Bir Hollandalı bir Kanalı şirket. 30 hı hı. bölgede o dağ, dağ mı hepsi değil mi? Yani o dağın çevresinde. O dağın çevresinde Hı -hı. 30 bölgede daha bu bok yenilecek yani. Olabildik. Ve o siyanür yakında işte suya muha karışır. İşte orada herhalde yaşam maşam kalmaz. Evet hayvan <gülüyor> doğal yaşamı etkileyecek diye düşünüyoruz. Evet. Görmek isteyen varsa kaz dağları böyle bir yer. Ama şimdi dediğimiz gibi. Şimdi kamp, kısmını. Evet, şimdi kamp kısmına gelelim. Nasıl çok güzel dedin amalarını söyle bakalım. Ya şöyle. Şimdi ben gitmeden önce tabii baktım biraz. Yani çok Hı -hı. da araştırmadım aslında ama. Taşlık bir alan olduğu için kamp kuracağımız yer. Yani evet. yerler full taş, bir sürü bir sürü taşlar böyle. Hı. Ben mesela yatak götürmedim. Yani çişme yatak falan tarzı bir şey götürmedim. Götürülmesi gerekiyordu mesela or oradaki kampa. Çünkü bunun önceki benim kamp tecrübelerimde ben hep mat üzerinde yattım. Ama düzgün arazilerde hani sadece alttan soğuğu kessin şeyi falan diye. Evet. En azından bir şeyin üstünde yatayım diye mat götürmüştüm. Burada mat çok rahat olmadı çünkü mat ince yani. Evet. Santim, 2 santimlik bir mat. Kalınlığı. Yaptığın yere şeklini alıyor. Ve yer full taş olduğu için evet. hani gece yatarken beline oh diye. <gülüyor> bir şey giriyor böyle. Tabii. Bir anda saplamıyor. Olabiliyor öyle şeyler. <gülüyor> Umarım o taştır. Yani ben de öyle umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şey bizim gittiğimiz kamping alanları, mesela başka kamping alanları da vardı. Biz bu arada şey, kamping alanına gittik. Böyle kafamıza göre çıkıp bir yerde evet, kamp anladım. kurmadık. Böyle yani. yaptığım kamplar hı hı. da var. Onlardan da bahsedelim. Ne kadar bu arada şey, ne kadarlık bir alan bu? Abi ne kadar söyleyeyim? Metrekare olarak şu an hemen hesaplıyorum. 5 çarpı 250 metrekare falan hmm. bir alan. Kaç, başka sizden başka kaç çadır vardı? Ee, i̇şte kaç? 10-20 çadır falan, 10-15 çadır falandık. Evet. Ama şöyle, adamlar bir limitasyon koymamışlar. Hı -hı. Sen giriyorsun bakıyorsun, yer falan da ayarlamışlar. Adam şey dedi, biz burayı hiç kazma kurarak vurmadık dedi. Olduğu gibi bırakıyoruz burayı dedi. Evet. Yani bulduğun yere kuruyorsun çadırı. Hı -hı. Yani o yüzden çok düzlük bir alan da yok böyle. A, evet. Bunun bir avantajı şey, çok böyle her yer düzlük alan olmadığı için... Çadırlar birbirine çok iyi olmuyor. Evet mecburen, mecburen bulduğun temiz yere kurmaya hı. çalışıyorsun. Hı. O avantaj. Evet. Dezavantajı da işte şey. E, karşı mesela kampingin önünde nehir vardı. Hı hı. İşte nehire git gel. Gece mesela o taşların üzerinde yürümek falan önünü görmüyorsan. Evet. Kafa fenerin falan yoksa ki ben hazırlıklıyımdır. Benim vardı. Evet. E, zor olabiliyor. Düşebiliyorsun. Taşlar kayıyor falan. Buna ne. Kendinize katkıya da bilirsin. Gece bayağı işte oturdun ateş başında, iki düble bir şey içtin. Sonra evet. kamp çadırına giderken düşüp kafanı evet. doyabilirsin yani. Evet. <gülüyor> Ama genel olarak şey, yani kamping da güzeldi. Çünkü direkt nehirin önüne kuruyorsun çadırları. Hı -hı. Bayağı sabah kalkar kalkmaz ayakların nehirde uyanabiliyorsun yani. He, Buz gibi bu arada. Hı -hı. Bayağı şey, ciddi soğuk. Yani hani şey vardır ya kasik denize girdiğinde. Hay, ıslanırsın sonra alışırsın artık evet, suya. Evet, evet. Abi burada gerçekten dışarısı daha sıcak. Aynen. Yani içerike giriyorsun ve hala soğuk. Yani evet. asla alışılacak. Nehir ciddi soğuk duruyor zaten her zaman. Yani o zaman şöyle yapalım. <gülüyor> yani şimdi kampta özellikle kazdalları kampından anlatacağım bir şey yoksa. Genel kamp tiyolarına geçelim. Zaten hani anılara geleceğiz. Orada zaten hayal orada değiniriz. Aynen değiniriz. Falan. Şimdi sen suyun yanına kurduk deyince dedim. Genelde aslında suyun çok dibine Tabii. kamp kurmayın derler. Tabii zaten biz Hı. orada bahsedildi. Böyle ani sel tehlikesi de var. Evet. Hatta boynerlerden birileri galiba orada sele kapılmış. Hı. Hmm, Tabii. Olabilir. Öyle bir şey söyledi adam tam hatırlamıyorum. Evet, çünkü da. bir yağmur yağsa çadırın suyu içinde. Yağdı da bu arada. Hı. Ciddi bir yağmurla da karşılaştık ben orada. Mı? Evet. Ben hı -hı. tırstım bu muhabbetten attım ama çatıdan da çıkamadım çok yağıyordu. Hı -hı. Çünkü çıkarsam çadırın içi su olacak falan. Evet. Akşam ıslak olacak. Aynen. Ya o o kadar kötü olacak ki her şey. Evet. <gülüyor> çok kötü başım kaldım dedim. Ben <durum masum>. <gülüyor> 12'ye kadar çadırda oturdum. <gülüyor> <ona>. Titreyerek böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarın bizi falan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok millet kalkmış gitmiş. Kampingin o şeyinde yemek falan yemiş. Kahveler içilmiş falan. Ben <gülüyor> ona da gitmedim yani. <gülüyor> Dedim başımıza bir iş gelir. Hiç <gülüyor> İçerisi ıslanmasın diye. <gülüyor> ee, tabii, konfor işte. Her evet. zaman konfor ön planda olduğu için ben de. Tabii. Ayaklarım bile ıslanmasın diye. <gülüyor> bir de yani şey bu... diyorlar. İşte kampın mesela atıyorum gittin kurduğun çok suyun yerine. <gülüyor> akşam hayvan gelip su içiyor. Ha, gece. Tabii, tabii. Böyle bir ihtimal de var. Her zaman. Tabii var. <gülüyor> yani hayvan şöyle abi. Eğer sen yiyeceğini, içeceğini, yerde açık şekilde falan bırakıyorsan, Hı. hayvan zaten gelir. Ama ateş yaktığın zaman, çoğunlukla Hı. hayvan gelmiyor. Tabii ama bir de gece yatarken ateşi söndürüp yattırıyorsun. Evet. Çoğunlukla. Ya da kontrollü bir ateş yaktıysan sabah kadar yak. Hı. Böyle bir mangalın üstünde ya da taşla çevrilmiş bir şekilde yakıyorsan, evet. yansın sabaha kadar, hani tehlikesi yoksa. Tabii. Ama bu arada tehlikeli de yani yine de Tabii bir yani. rüzgar eser, bir dal fırlar, bir şey olur. Aynen. Ee, ya genelde işte şey yapman gerekiyor. Yemeklerini, kalan yemeklerini falan. Ağaçlara falan bağlayacaksın. Evet. yüksekten tutacaksın ki hayvan gelmesin. Gelmez. Yani. Bir de şu anda bizim gittiğimiz kaz dağlarında falan şey olduğu için. Popülasyon fazla olduğu için. Kan evet. falan. Hayvan zaten yanaşmıyor. Evet evet. Biz zaten alan olduğu için biz de alana Tabii. da girmiyorduk. Alan bu arada kapalı falan değil alan. He. Ama yoktu yani. Evet. evet. Şeyde genelde bir şeyden e, böyle kurt olma ihtimali olan yerlerde ses tabancası götürdüklerinden bahsediyorlar. Mesela. Doğru. Yani Hı -hı. şey zaten bir hayvan karşına geldiği zaman yapacağın şey... İlk başta hayvanla karşılık göz göze geldin diyelim bir işte hı -hı. yaban domuzu bir şey. Abi böyle bayağı kendini büyük gösterip bağıracaksın. Bayağı deli gibi böyle. Aaaa falan diye böyle hani sesini ve şeyini yükselterek. Evet. Kollarını bacaklarını böyle oynatarak. Hı hı. Hayvan senden korkacak yani. Amacın ilk amacın bu olacak. Evet. Ha baktın şey oldu. Ee, hayvan sana doğru gelmeye başladı. Yani avla, av, av olarak görüyor evet. seni artık. Bayağı gelmeye başladı. O zaman bakacaksın eğer domuzsa zaten çok bir şansın yok. <gülüyor> yok eder. <gülüyor> yani çakalma kalsa hani tekmeyle falan şey yaparsın. Ha, Bayıltırsın durdu. hani. Ha, ha. Evet. Sen çakal tek başına da gelmez. Yani evet büyük ihtimalle ihtimal kalabalık, kalabalık gelmek. Ama domuz falan geldiğinde yok eder. O yüzden de kollarını boynuna koyacaksın. Çünkü bütün hayvanların ilk saldırı <gülüyor> evet, yer boyun, boyundur. Aynen. O yüzden yani o... Tosu yememek için, Evet. yaban donguzu, tüsü, <gülüyor> yaban donguzu, tosmazı... Orada ne yaban domuzları var ya, tabii, 200 kilo tabii. yaban domuzu var var. <gülüyor> var ya kafanı keser onun tabii, dişi, tabii. yani bayağı ciddi. Ya var videolar işte evet. avlanmaya çıkan hayvanlar, yani insan olan hayvanlar evet. avlanmaya çıkan <gülüyor> ateş ediyorlar falan hiç yani. E, Balamasını demiyor. Demiyor yani. Oh fena. Şey diyorlar işte mesela e, alanını belirlemek de uygunmuş. Hani nasıl diyeyim çalı çırpıyla böyle kendi etrafınıza bir daire tabii, çizim. Kendi evet, evet, falan, falan. anlaşabiliyorsun hayvan. Hı -hı. Ya, tabii bu arada şey hayvan açsa yer her türlü yer. Tabii canım artık yani ona yapacak bir şey yok da. Kadının bir tanesi kaplan besliyordu evinde kaç senede. Kadının kendisini yemiş kadın ha, Evet evet. yem alamayınca. E, tabii canım yani. Yani, yani Kaplan mı besliyordu? Diyemezsin ki kaplana. <gülüyor> ya bu ay durumu biraz kötü de. Evet, evet <gülüyor> Sana <gülüyor> et alamadım. <gülüyor> bu aile taze fasulye yiyersen olur mu? Öyle bir şey yok. Sana kapuska mı koysan ya? <gülüyor> böyle bir şey değil yani hayvan. <gülüyor> A kolum falan abi. <gülüyor> Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, şu noktaya değinmek istiyorum. Bu önemli bir konu bence. Şimdi yazın mesela insanlar çok kampa gidiyor, çok diyor, işte kalkıp gidiyorlar, birbirine falan. Filan. Ama kışın kamp yapanlar da var. Var. Ben Ve de yaptım bir tane kış kampı. Kış kampı da daha aslında bayağı da zevkli diyorlar. Çok zevkli ama Hı. çok iyi hazırlanman evet, gerekiyor. Evet. Aynen. Ya Hı. kamp olayında şöyle bir şey var abi bu. Yani kampa çıkan herkes, kamp yapan, çadır kuran herkes bunu bilir. Başına gelmiştir yani. Hı hı. yani yarın senle gidelim yine başımıza gelir. Hı hı. Ne kadar tecrübeli olursan ol, ne kadar kamp yaparsan yap. O kamp hazırlığını yapıp gittin, çadırını kurdun. Kesin bir şey eksik. Tabii kesin. Kesin bir şey unuttun. Hı hı. Ya da aklına gelmeyen bir şey çıktı. Keşke, ke, keşke dediğin çok şey olacak evet. yani. Bu yaz çam, çadırlarında bu şey yapılabiliyor. üst örtülebiliyor. Evet. Bir seçenekler bulunabiliyor. Ama kış kampında bunun şeyi, geri dönüşü olmayabiliyor yani. Çünkü yani botunun su geçirmemesi lazım yani tabii. sağlam alışveriş yapman lazım gitmeden Hı -hı. önce yatağını ona göre alacaksın, çadırın kış çadırı olacak uyku tulumun evet, işte tabii. dereceleri var uyku tulumlarının. Hani bu diyor ki mesela bu 25 derece altında 20 derece altında bunu kullanamazsın diyor. Evet. Tamam hani ona göre alışveriş yapacaksın tabi fiyatlar da. O ona göre uçuyor tabi. Ama çok genelde zevkli diyorlar yani Çok zevkli. Ve şey şöyle de bir tartışma gördüm ben. Ee, genelde kampçılar arasında. Kamp tüpü nedir? Normal bildiğimiz piknik tüpü mü? Şöyle birkaç tane tüp var. Bir butan Hı -hı. gazlı tüp var. Hı -hı. Hazır böyle bir ufak tüp. Yani işte boyu çapı böyle 10 santim 20 santim olan işte da 10-5 santim falan olan böyle ufak tüpler var evet. butan gazıyla çalışan. Onlar çok avantajlı. Hı -hı. Yani ateş yakmayacaksan ya da ateşte yemek pişirmeyeceksen evet. e, onlar çok mantıklı. Üstünde ocağı da var onların. Hı -hı. Bir de şey var eskilerden beri kullanılan butan gazlı Ocaklar var. Bütan gaz ocakta abi bildiğin metal bir teneke, kasnesi evet. olan içine ispirto koyuyorsun, isprito yakıyorsun, o, ocağı var. He, anladım, o kadar. bu kadar. Hayır, çünkü insanlar şeyden bahsediyor. Hani işte yağmur yağdı, kar yağdı, bilmem ne. Hani dışarıda tabii, tabii. zor bir şart var. Tabii. Çadırın içinde kamp tüpüyle ateş yakıyorlar. Yaparsın, evet Hı -hı. Ama tabii yine dikkatli olmak lazım tabii de. Çadırı yakmamak lazım. Ya tabii ama onları zaten hazinedilere falan çok ufak oluyor. Ateş çıkan herhalde evet, evet. çok ufak oluyor yani. Hı -hı. Çok büyük bera almazsın başına. Yani çok aptal değilsen. Evet yani. yani çok... <gülüyor> <gülüyor> Dur şu ateşi tut falan diye bir anlatsa yani, mı? Şöyle şey yapmazsan çadırı yere mera atmazsan o ateşi Aynen. bir şey gelmez başına. Bak bak ne yapıyorum falan diye böyle elini sonra gel <gülüyor> kolumu böyle çarp diye ya böyle detonatör sıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> o o değil mi osuruk şeyi böyle yapıyorum, şakası yap. Ya o kadar aptal insan <gülüyor> başına işte bir şey gelmez ama vardır evet. bunları yapan da biz var ya. Yani. Yani, <gülüyor> aynen aynen. Ha hani dikkat edin dedikleri de diyor ki insan vardır ki ya. Yani. Çünkü şey ya çadır bir de şey ya yani çok kıvılcım atsan tutuşur yani çadır yani. Tabi. Kumaş öyle. Hı hı. Peki mesela. Kışın işte gene hani diyelim çok azladık yapman lazım. Ne götürmen gerekiyor? Şart mesela dediğin şey ne? abi çok hani tam önemli. çadırı tulumu konuştuk. Onlar tamam. Abi bot, Hı -hı. pantolon. Çünkü hangi yaz kampına da gitsen, yani de böyle baharda falan da gitsen üstündekilerin ıslanma ıslanma riski var. Evet. Yani onları kurutması dert olabilir. Hani Hı -hı. az kalacaksındır. Asacak bir yerin bulamazsın ne dersin falan. Hani kıyafetle baya planlı gideceksin. Bugün bu işle uğraşırım. Bugün işte odun keserim. Bugün işte testereyle... Ağaç toplarım. Hı hı. Bununla bu kıyafeti giyerim. Hani yırtılırsa şunu giyerim falan gibi evet. böyle ne? Hani kafanda en azından bir, bir şeyleri bir şey. kuracaksın. Hı hı. Çünkü gerçekten dımdız dakkağı olabiliyorsun. <gülüyor> evet. Ya benim mesela birkaç tane şeyin yırtıldı öyle. Hı. Bu şeyde e, Kilyos Kilos değil, Duru'su, Terkos Gölü civarında yaptığım kamplarda benim birkaç tane falan gitti. Valla? Bu kış kampı mı bu? Yo yani baharda falan gitmiştik. Hı. Ya kış kampında, baharda da bu arada... Sabah 5'te yine... 6'da falan ciddi soğuklarla tabii, tabii karşılaşabiliyorsun bozulu. yani. E, ama kış kampında ekstra yani bir, özellikle bot evet. yani tabii. ayak çok önemli. Tabii canım. Yani yatarken çorabın termal çorabın denli ya da evet. uyku tulumu. Ben mesela hiç uyku tulumu kullanamam daralırım içimde öyle. Yorgan gibi kullanırım. Evet. Uyku genelde ya da içine girerim de ayaklarımı biraz kapatırım. Hani. Ha. Buraya boynuma kadar çekemem Anladım. boğulurum <gülüyor> <gülüyor> kırsturboyu var ben. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok kış kampı tercih etmiyorum ama bu işler biraz şeyle alakalı ya. Ne kadar istediğiyle bir de ee, arkadaş grubunda gidiyorsan hani o da bir dert mesela arkadaş grubu da dert. Heh, evet bu da önemli bir şey. Evet yanına yani, alacağın kişi evet, önemli. Çok önemli. Çünkü evet. hani şey muhabbet vardır ya arkadaşını yolda tanırsın. Aynen. Kapta aynen. tam işte yani. boku bilirsin. Tam. Yani, aynen. <gülüyor> yani gerçekten öyle çünkü işte ya hazırlıksız gelebilir insanlar. Yani sen hazırlıklı gelmişsiniz de insanlar hazırlıksız. Evet. Bir şeyler senden kullanmaya falan, çalışırlar Yani falan bu okey zaten. Yani. zaten bu her zaman işte Hı -hı. yardımcı olur da çok hayati şeyler de olabilir. Evet. Mesela ben hangi kamp, kamping alanına da gitsem, İstanbul'a da kamp yapsam Bıçağımı, fenerimi, bilmem neyimi, full gelirim. Aha. Çünkü bunlar olmadan, ya gecesi var bunun, evet. hani. Ya bıçak bir de şey, hayvan öldürmek için falan değil, yani her an işine yarayayım, it evet, kesiyorsun, evet. bir şey asacaksın falan. Aha. Önemli yani çakındır, bıçağındır, testere mesela, ben katlanır testerem var. Evet, için. gördüm ben de burada, evet arkadaşlar, <gülüyor> ben doğru söylüyorum. Bu manyağın katlanır kamp testeresi var, gerçekten böyle elektrikli testere gibi. Hani elime alıp baktım dedim bu ne? Yani onunla insan kesersin bu arada. Hadi hayvandan korumak için değil. Ya o şey için hmm. sadece ya. Bulduğun odunları atacaksın. Aha. Yerde bulduğun çürükleri bilmem neleri. Boyutunu kesiyorsun bilmem neleri. Tamam öyle işte... diyelim okey. <gülüyor> i̇nsan kesiyor, aynı <gülüyor> yapıyoruz biz kamplarda. Hani telkos gönlün civarlarını arayın arkadaşlar. Bu <gülüyor> sistem olacak. <gülüyor> telkos gönlünün civarlarını kesin cezatlarla. Ulan balık patlayacak. Başkalarından abur sabuk şey. Polo ailesinin gövdüğü cesetleri sana kilitliyorum. <gülüyor> Saçma sapan. <gülüyor> Mesela biz orada kamp yaptığımızda yani benim ilk yaptığım ilk kamplardan falandı. ben çakalların sesi ilk başta uzaktan duyuldu. Hı -hı. Ve korktu, aşırı korktum ben. Evet. Yanımda da iki tane daha çadır. Üç tane, dört, kişiydi, dört çadırdı toplam. Hı -hı. Abi bayağı çakalların yürüyüş sesleri. Geliyor. Ben aldım bıçağımı. Tutuyorum böyle yatıyorum <gülüyor> inşallah diyorum girmezler beni dedim falan yani, ve seni koruyan şey o çakaldan yanında bir tane şey. Çadıra mı şu? Çadıra mı? Şu bir kapı bir soksa. Ben <gülüyor> de yani ve şey yaptım. Uçan şey için tutuyorum bu arada hani çakal gelir de o kendimi korum ona saplarım falan değil direkt kendime takayım da aciz olayım. Gördüğün anda yapışacak <gülüyor> <tabii. gülüyor> hayvan bizi koklayıp gidecek var mı? <gülüyor> <gülüyor> İşte ama falan sen çadırda kalıyordu. tek mi kalıyordun? Yani ben tek kalıyordum. Hı. Niye öyle algı algı çadırlarda gittiniz? Küçük diye çadırda. Yok benim çadırım o kadar küçük değil. Herkesin vardı çadırı. He. Kurduk. Ha. Yani çift kalanlar falan da oluyor. Hı -hı. Ama aradılarına mı yatayım? Hayır hayır yok. <gülüyor> hayır Sadece merak <gülüyor> ettim. 4 çadırı niye kurdunuz? Yani ha, sen yok, nasıl tek kaldın diyordun. Yok çift, o, çift olanlar vardı. Hı -hı. Biri daha tekti. Mesela onunla beraber kalabilirdik Hı. ama Hı. privacy ya. Evet. <gülüyor> ne yapıyorsa artık çadırı. <gülüyor> nasıl bir privacy Ay, tek başına. Ay Yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Aha. Şimdi abi çadırda, kız arkadaşına da gitsen, Aha. tek başına da gitsen, şöyle bir durum var, sen çadıra girdiğinde şey zannediyorsun abi kendini, bir odada zannediyorsun, görmüyorsun ya etrafı, etrafta evet. seni görmüyor ışık tutulmadıkça falan Aha. ya da ışık yakmadıkça. Kendini böyle bir odada gibi hissediyorsun, sanki hakikaten privacy var gibi hissediyorsun. Ama ses yalıtımı hiç yok. Hiç yok. Yani yanındaki adam dönerken şöyle olabiliyor. Sıkışık bir kamp alanında yan yana iki çadır kurduysan hani adamla böyle ağız ağzı yatıyorsun ve aranda sadece kağıt bir tane kağıt <gülüyor> yani O yüzden bunlar çok önemli. Yani yan çadırındaki adamın fısıldaşmasını Sevgilisiyle, karısıyla. Hı hı. Sen bayağı net stereo duyuyorsun yani. Hı. Bu şey. Bu galiba başa böyle bir şey gelinmiş bir. Gelin de Birkaç hı hı. kere gelindi böyle şey. O yüzden... Hı hı. <gülüyor> Tavsiye etmiyorum. <gülüyor> Tavsiye etmiyorum. Yani uslu olun. Evet. <gülüyor> Çadırda uslu kalınacak. Yani şeyse eğer, serbest çıkıldıysa bir araziye, serbest çıkıldıysa bir araziye zaten. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Sen de muhabbete katılsaydın. Ne var yani? İnsanlar yapıyorlar. En son gittiğimde şey İnsanlar çok unut bir olaydı ya. Hıh. Bu işte şeyde kazdığımda benim çadır kurduğum yerin tam böyle 5 metre önüne ikinci gece şey geldi. Bir çift geldi. Hı hı. Dedim eyvah. Başlıyoruz. Eyvah dedim yani. Hı hı. Bütün gece ben bunlardayım. Evet. Abi bunlar oturdular. Ha işte şey değil bu arada yani. Hiç böyle abuk sabuk olay yok ama hı hı. abuk sabuk olan tek bir olay var. Bunların abi ilk değitinin çadır olması. Abi. Kızın asla çadır olayını beğenmemesi. Evet. Mız mız olması ve adamın da Köle olması. Abi. Abi o kadar eğlendim ki. Çok kötü. Gece bunlar <gülüyor> konuşuyorlar. Kadın asla memnun değil. Böyle işte gidelim de internet bulalım falan filan. Telefon çekti. <gülüyor> i̇şte şehre gidelim, şey köye gidelim de internete ulaşalım falan diye. Böyle adam da hani hazırlanmış, etmiş, malzemeler almış, yemekler yapacak falan. Hani böyle bir ortam hazırlamış. <gülüyor> evet. Piç oldu. <gülüyor> adam <gülüyor> için de piç oldu. Kız için de kötü oldu yani. <gülüyor> Aynen. İlk date'in yapmazsın evet, yani. Evet boy yapmazsın bu arada. Hakikaten öyle yani. Öncelerle hani bir öğrenirsin değil mi? Tabii tabii. Kız bunu seviyor mu, sevmiyor mu? E bu çok arada kötü. adam bir de şey ateş falan yakamadı, kız yaktı, of. her şey çok kötü gitti. Çok kötü, Onlar kötü. Için yani. aynen. Bur buradan bizi dinliyorlarsa o çift <gülüyor> Kazdavlarının da bu hafta sonu. <gülüyor> <gülüyor> Kapıban çift, siz için çok üzüyoruz ama her şey güzel olacak, merak etmeyin. Gidip bir restoranda falan yemek yiyin. Aynen. Zaten Sonra bak tatlı şakalın, sinemaya falan gidin. Sabah, sabah bunlar kalkmış saçları dokunuşlar, kahvaltıya gitmişler. Aynen. <gülüyor> Orada olmamış kahvaltı. Tabii tabii. <gülüyor> Biz bayağı kahvaltı falan hep şey yaptık, kendimiz yaptık yani Hı -hı. yumurtalar, yumurtalar. O süper. Menemenler. Bu arada şöyle şimdi hazır telefon çekmiyor mevzusuna gelince. Hı hı. Evet gerçekten telefon çekmiyormuş çoğu yerde. Ya bazı yerlerde öyle. Hı hı. Ondan sonra bunun için şey diyorlar hani önceden gittiğiniz yere böyle hani özellikle tek başınıza daha doğrusu tek başına değil de hani birkaç kişi bir, az Aha. kişi gidecekseniz önce işte, önceden bir haritayla çalışın. İşte haritayla gideceğiz. Ya tabii. Ya en basitinden abi şey yani yön bulmayı biraz bileceksin. Evet. Çünkü bir ormanın içine dalarsın, dalarsın ve gerçekten kaybolabilirsin evet. yerine. En azından doğunu batın mesela biliyorsun benim bilekliğimde pusulam evet, pusulam var, var, var bu manyağın bilekliğinde pusulam var <gülüyor> ve bunu ben <gülüyor> normal hatta takarım yani her gün takıyor <gülüyor> yani metrobüsü pusulayla buluyor yani. düdük falan var <gülüyor> <gülüyor> bu arada tavsiye ediyorum parkot bileklikleri herkese bence hoşta duruyor tipleri de güzel evet, tipi güzel <gülüyor> Bayağı da şey kullanmışsın. Ateş bile yakıyorsun ya. Orada. Aynen. Magnezyum çubuğu var üstünde. Tabii. İstanbul'da ne işi varacak bilmiyorum. Ama... Hava atıyorsun işte. Evet. Kıvılcım <gülüyor> Bakın kıvılcım çıkartamıyorum. Gel <gülüyor> <gülüyor> ateş birinin sigarasını yakmaya kalksana ama 2,5 saat sürecek. Yok kağıt yakam hani lazım ek başta. Ha, Hatta bak şu an çıkartıyorum. Dinleyiciler de duysun. Evet, şu an çıktı gördüm. <gülüyor> Ak ah, kaşım. <Daha> <gülüyor> <gülüyor> şey, e, o yüzden hani bunu söylüyorum bir de şey dafa da duydum ben. İşte hani git gitmeden önce yani birilerine söyleyeyim bak şuraya gidiyorum tabii, falan filan tarzda. Hani yani, haber dedim ki evet. kaybolursanız başınıza bir, yani bir şey. Gelmiyor. de şey haberi lazım işte buraya gidiyorum üç gün kalacağım dördüncü gün sana ulaşırım. He. Ulaşamazsan bir sıkıntı olduğu anlaşılsın. Yani evet. hani çünkü çok sakat varmasın. yerlere gidenlerde jandarmaya haber veren varmış. mıydı? Yani. Tabi var. Yani Hı. bu biraz şöyle mesela çoğu yerde kamp yapma izni yok bu arada. Evet. Yani kamping alanın dışında hatta istenmiyor bu. Ya sen gidip işte bir adaya bilmem neye kamp kurduğunuz ateş yaktığınız zaman. Direkt sana jandarma gelip şey yapabilir. Evet, kaldırabilir. Kaldırabilir hı. seni. Bu sıkıntı da baya yani. uyurken böyle gelip seni hiç rahatsız edebilir. Evet. O yüzden hep şu söylenir abi. Bir yerde kamp kuracaksan eğer oranın çünkü bu jandarma kendisi bulmuyor seni. Hı hı. Bazı yerlerde ama şey oluyor helikopter dolaştırıp ateş yakılan yer var mı diye bakılıyor. Hı. O zaman intikal ediliyor. Evet. Ee, hep şey denir ama şikayet köylüler şikayet ediyor o yüzden jandarma geliyor. Hı hı. köyler duyuyor görüyor falan. O yüzden kamp yapmadan önce gittiğin yerde, böyle hani random bir kamp yapacaksan, hmm. kıraathaneye oturacaksın, muhabbet edeceksin adamlarla. Yani bildireceksin yani, hani ben burada kamp yapıyorum, bak işte iyi adamım, hani pisliğe gelmedim buraya falan diye. Evet. Ki hani işte jandarma falan mevzuları girmesin işin Girmesin işte, aynen doğru. Kendini biraz tanıtırsan öyle, hani hmm. adamlar sana yer bile gösterdiler, Hani He. gidiyorlar, şurası daha güzellerim falan diye böyle. Ha, hani öyle muhabbete girebilirsin kıraathanelerde hmm. oturup. Evet güzelmiş. Kıraathane ve kamp kültürünü aynı yerde, aynı patada erittik şu anda. <gülüyor> Çok tatlı bir şey oldu. Peki, yani, e, şunu söyleyecektim. Mesela nasıl seçiyorsun kamp kurcan yeri? Hani işte suyun tehlikelerinden bahsettik. İşte gece bir anda sel basarsa suyun içinde kalırsın Yok hayvan Aha. su içmeye gelir falan tarzı da. Başka dikkat ettiğim böyle bir şey var mı? Mesela şuraya kurulsa iyi olur, buraya kurulsa iyi olur. Ya şöyle. Zaten rüzgarlı bir yerse eğer çadırını sabitlemen gerekiyor vidaları var çadırın işte yere sabitliyana evet e, sabitlemen gerekiyor bazı topraklarda işte çok yumuşak oluyor o vidalar içinde oynuyor falan hani sabitlenmiyor Hı -hı. buna dikkat edelim eğimli olmaması zaten konforun açısından yani eğimli bir yerde çadır kurmak evet bir de işte kurmadan önce biraz ayağınla eşeleyip toprağa işte böcek yuvasıdır işte Hı -hı. şeydir yılan delidir falan hani bunların olmaması avantajına Hı -hı. Ya bugüne kadar şöyle bir hayvanlı şeyle karşılaşmadım. Evet. Zaten hiç öyle bir şey çok da duyan olmamış hayvan yaralanması. Ya var. yok ya. insan Yani akrep var. Hı -hı. Akrepten bayağı olabiliyor yaralanma hı -hı. ama ölümcül falan. Şeyden değil. oldu ya. Ben onu hatırlıyorum. Ee, bir ara kene çok şeydi. Kene bu arada her zaman için ben söylerim. Mesela evet. okulda biz Çinlerde oturuyoruz ediyoruz. Hı -hı. Okulda da oluyor bu vakalar. Hı -hı. Kene hı -hı. vakaları. Keneyi bir de fark etmeyebiliyorsun abi. Tabii tabii. Yani kamptan dönüyorsun 3-4 gün sonra falan fark ediyorsun böyle. O yüzden her kamp dönüşü duşta muşta her yerini kontrol etmen lazım. Hı hı. Çünkü şey, tehlikeli bir şey. Evet. Öyle ee, oldu ya? Tabii tabii. Hı hı. Fark etmiyorsun çünkü hakikaten. Yani kıçına ufak bir yerde yapışmış. yapışmış kalmış. Kalmış. Fark bile etmiyorsun. Hı. Kene çıkartma yöntemi de biliyorum bu arada hı. anlatabilirim. Ağzında ise evet. Yok ağzında değil. O zaman istemiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi şey, kene girdiği yerde kafasını sokuyor derinin altına. Hı hı. Ve sen çıkartmaya çalıştığın zaman çıkartamıyorsun. Çıkartsan bile kafası hala içeride hı. kalıyor. O yüzden ilk başta yapacağın şey, e, kene bir de kan ayımdığı için şişiyor içeride. Hı hı. E, kendi etinden kafasını yani kendi derinden hı hı. içeride bulunan yeri şey yapıp saptayıp kendi derine iğne batırmak. Hı. Onu orada patlatıp dışarı çıkarmak. He. E kendini yapacaksan tabii yani acil hı hı. bir müdahale Yoksa tabii git hastaneye. Hastaneye git yani tabii değil <gülüyor> evet Bu arada keneye kendi kendinize çalışmayın. <gülüyor> zor bir durumdaysan. Hani. Evet ya yani çok zor bir durumdaysa gerçekten. Orayı hani... yaracaksın bayağı. Bu işte ağ ağızla yılan kanı emip tükürmeye benzemez. <gülüyor> Bu efsane de herkes söyler ama hiç ben yapanını duymadım ya. Yani vardır ha ya bu gerçektir herhalde. Evet gerçektir herhalde ya. Ama ben hiçbir zaman... Peki o, sonra bir soru. Beni yılan ısırdı. Onu soruyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Emer misin? <gülüyor> Nereden ısırdığına bağlı. <gülüyor> ama öleceğim çok kötüyüm o ısırdı. <gülüyor> Emmen lazım. An... Böyle yattım oraya acil em diye bekliyorum. <gülüyor> Ciddi soruyorum ya. <gülüyor> Abi bilmiyorum yani? Benim ardımı yılan ısırmış. Ardını? Ama... Yani şeyin holun yanını. Ooo. Tamam mı? Diyeceğim. Evet. Nasıl denk geldiğinde? Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Sen de böyle ağzın da hep cuk cuk cuk emeceksin diyoruz. Ya mecbur yani. Öleceğim yoksa ya? Abi Allah rahmet eylesin. <gülüyor> yoksa ben onunla yaşayamam yani zaten. Evet, evet tabii tabii. Yani ondan sonra ben ölüyorum yani. Olma. Ha ben onu gördüğüm anda hemen çukur kazmaya başladım. Ki hani kokma. <gülüyor> Başıma. Bir de sonra hayvanlar gelir Hayvanlar gelir mi? Uyur <gülüyor> Ya yani adam gibi bacağından bacağından ısırsa olabilir. Eyvallah ya bacağımızdan da kendimiz de emeriz. <gülüyor> abi <gülüyor> Ya da kaburgalarımı aldırırım. Evet abi. Ben sana onu söyleyecektim tam. Ben sana dedim kaburganı aldırdım. Merlin sensin Gengi. Ya da Emin'den bilmiyorum. Bunun çok muhabbeti geçiyor. Eminem de vardı orada. Aynen Eminem'e de öyle diyorlar. Ya manyaklıkmış o da ya. <gülüyor> evet şimdi... Ee, ayıya karşı biber gazı sıkanlar varmış <gülüyor> Gerçek mi bu ya evet, Ayıya karşı biber gazı götürüyorlarmış Ola, Böyle bir şey var mı ya bir Ulan bir dakika ayıya sen biber gazı sıkacak kadar Yağlaştıysan zaten sıçtık. zaten öldün yani Biber gazı şöyle bir şey abi e, İki çeşidi var Yani Hı. bu klasik senin gördüğün tüpler işte kadınların falan aldığı Çantasına taşıdığı ha, tüpler evet, küçük. Bunlar sıvı atıyor zaten gaz atmıyor evet, Sıvı püskürtüyor Aynen, şey gibi Oda kokusu gibi yani şey, O şey etkili 1 to 1 etkili bir şey. Hı hı. Yani gerçekten hani mesafende olması lazım. Yakın hı. mesafende olması lazım. Diğeri hani bu eylemlerde falan atılan gazlar. Onlar toplu. Evet. evet. Alana, doğru hı hı. Belki bunlar da alan gazı alıyorduk ya. Alan gazı diye bir şey yok ya. Selamamıyorsun onun diyor yani. Yok ya, yani. öyle bir şey olamaz. Niye böyle ağzını da kopartıp elinden atmalı? Ya ses tabancası da bence overkill bir şey. Torpil olabilir ama bence torpil mantıklı. Ya ses tabancası bu arada mantıklı çünkü yani sesten hayvanlar korkuyor. Ben ses tabancası diye bir şey görmedim hayatımda. Sen gördün mü? Ya fişek işte ya. He. Ya kuru sıkı falan gibi. Anladım. He, şimdi şöyle bir şey okudum ben. Ben bunu aslında tabii yani mantıklı düşünüyorsun ama aklıma gelmemişti ilk düşündüğüm zaman. Kampta en tehlikeli şeylerden bir tanesi şimşekmiş abi. Hı <gülüyor> hı, doğru. Şimşek yani düştüğün mü yapıştırır diyorlar. Bir de ağaçlık alanda falan kuruyorsun. Evet falan ve ağaçlık alana kurmaya geçtim. Şöyle bir şey var. Çadırın kendi şeyleri statik elektriği Evet, falan. demirleri var yani. Tadır. Demir çıtaları var. Hani çadırın içinde de saklanamıyorsun. Tabii tabii. Genelde şey diyorlar işte arabayla gittiysen arabaya saklan. Veya taş, ağaç kovu ya ağaç kovuğu değil de taş yani mağara buluyorsan taş altı falan onlara saklanmak en mantıklısı deniyor. Vallahi ama, tabii böyle bir... şey karşılaşmadım ama Hı. Tehlikeli gerçekten ya. Yani. Ve şey muhabbeti de oluyor burada işte hani mağaraya falan saklanacak yani mağarayı da bir kontrol et şimdi oradan Ta, kamçadan bir de ayı gelmesin. <gülüyor> Koşun koşu. Ya ayı da bu arada hiçbir şey yapabileceğin bir hayvan değil. Tamam canım. kaçamazsın yakalar. Aynen. Yani ayı çok zor ya. Ve böyle 30 kilometre falan yaklaşık kan kokusu alıyormuş. Tabii. Yani o yüzden mesela böyle bir yerlerin falan kesildiyse kesikte kan hani hemen temizlemen lazım hani olabildiğince kurutman lazım hemen diyorlar. Elbisem de kesinlikle kalmayacak deniyor. Doğrudur. Ayı yani... Şte kazdağında da vardı dendi. Hı -hı. Ama yani o kadar insan olduğu yere de gelmez herhalde. Yani. Evet. Sanmıyorum. Geliyorsa da vururlar herhalde. Yani. <gülüyor> ben <Sen> varım <gülüyor> orada Sen <gülüyor> ayrı nereye geliyorsun oğlum? çekerim bıçağımı. ayının hası burada. <gülüyor> Teste gamı çekemiyorum var ya O hulun ya. yanından deli kafalı. <gülüyor> Ayıb bir ederim. <gülüyor> Mayı mayıyı bir ederim ona göre. İşte o yüzden yani ağaç kümelerinden böyle uzaktır hani üstündeki metalleri de hemen böyle bir yere at falan diyorlar. Çok şimşe bir durumda. Mantıklı. Çünkü Ama zaten hani havada da yani gitmeden önce de bak o havada da çıkma işte. Evet ya. çıkma diyorsun yani değil mi? Ya yağmur bu arada çok keyifli çadırın içinde falan. Ha evet yağmur çık çok çık ya, keyifli. Ya, ya. Açıyorsun işte şeyini ne, nehri izliyorsun yani neredeyse artık gölü izliyorsun. Evet evet, ha, evet o çok on numara bir şey. Hı -hı. Ama bir yandan da tabii. Ama gerçekten var. böyle yani böyle bir yere denk gelirsen yani bir sakat. Evet. Bir tek şey yapıyorsun abi kampları genelde. Hı. Yani ben çadır kurarken o önemli. Dedin ya da ben onu tamamlayayım atladım. Ha. Hani nereye kurarsın falan. Ha, ha, evet. Mesela işte bakacaksın abi. Doğu neresi, güneş nereden doğacak Çünkü güneş, güneş çadıra düştüğü andan itibaren çadırda kalamıyorsun. Evet. Yazın özellikle. Ha, ha. Tamam yani içerisi. Ha, ha. Hani o yüzden daha konforlu uyuman için biraz daha siperli böyle. Doğuya karşı siperli. Ha. Ağacın altıdır, tepenin işte yamacıdır ha, falan. Öyle bir yere kurarsan hani biraz daha uyuyabiliyorsun evet. sabah. Çünkü öyledir ya. Yani. Aslında kampın dolu biliyor musun? Hı. Güneş batınca yatılır, hı hı. güneş şey doğunca kalkınır, doğunca da kalkınır. budur yani olay aslında ama tabi sabah kadar oturuyorsun. <gülüyor> tabi aynen öyle. <gülüyor> Güzel oluyor çünkü yani işte ateşini yakıyorsun orada. Hı hı. İşte Muhabbet. Muhabbetin, kalabalık falan, gidince tabi. He içki de çok içmeyin diyorlar ya. Ya tabi ya zaten. Yani sarhoş olma diyor orada yani ne no, ya olur no Zaten no. böyle hani şey mesela biz kazlarında o kadar fazla oksijen var ki hı hı. kolay kolay bayılmıyorsun zaten. Evet. Bir de içki olayı yanında buzdolabı yok. Evet. İşte soğutucu alsam bile ne kadar işte o evet, iceboxlar evet. işe işe yarayacak. Hani içilebilecek en iyi içki abi bir şey oluyor genelde şarap. Yani biz biz mesela şey yaptık nehirde soğuttuk hı. yemeklerimizi, karpuzlarımızı imreniyorduk. Evet mantıklı. Güzel oldu. Şarapları da öyle koyduk yani. Güzel. Peki e, şöyle bir şey çok e, yoğun rüzgar altında yani fırtına durumunda nasıl şeylerden? nasıl şeyleri dikkat edin? Siperleyeceksin. Çadırını siperle evet. kuracaksın. Yani. Yani tepenin, yamacını dinlemleyin. Hani çok artık şey, sen mecbursan da ben mesela çok fırtınada, diyelim kaldım bir yerde dönemiyorum. Çadır kurmayı tercih etmem. Evet. Uçuyor çünkü. Ya Çövün. içinde yattığın zaman zaten seni çevirmez. hani. Sen tutarsın çadırı. Evet. Ya, yine de yerinden çıkar. Bilmem ne. Tabii, Kalk, ne gece, bir ama. de gece uğraşmak çok zor işi o işlerle. Hı -hı. Yani sabah uğraşırsın, planlarsın edersin ama gece bir çıtası koptu, bir şey oldu diyelim. Tabii. Sıçtın zaten yani gece kalkıp feneri yakıp bilmem ne uğraşamasın onunla. Tabii tabii, aynen öyle. Ve şey diyorlar hani işte böyle çok yaşlı ağaçlar, ondan sonra işte hani kuru, aa, kuru dallar falan filan olunca çok böyle uçup hani Bu, tehlikeli olabiliyor. Tabii saplanabilir ya. Hı -hı. Evet. O yüzden onlara da dikkat etmek lazım, unutmayın. Ya kampinglerde bunlar zaten hani konstru ediliyor. Evet. evet. Ama hani bunlar ben çok şey koşullar için konuşuyorum. Aha, Gerçekten çok random gittin, hani bir yerde kaldım falan. Yani işte, evet, bir de rüzgarda şey, ateş de sıkıntı dağılır, yangın çıkartırsın. Aha. Yani ateşi de, yani normalde rüzgar sırada, taş da taşla çeviriyorsun yaktığın yere Evet. hani ateşin o şeyini çevresine ama rüzgar fırladı zaman oradan bir odun fırlasa, bir şey olsa, kıvılcım fırlasa yakarsın yani bir yerde. Ama iki gün kalan, siz iki gün kaldınız, iki gün kaldığın için aslında birçok şeyi Göz edebiliyorsun biliyorsun. Mesela atıyorum Tabii. uzun süre kalsan Tabii. ne yemek taşıyacaksın orada? Tabi zor. Gibi. Yani şöyle Hı. uzun süre kalmayı planlıyorsan bir kere yerleşim yerlerine yakın yerleri seçeceksin. Yani arabalı olacaksın mesela. En kısa alışverişini yapacaksın günlük, Hı. iki günlük. Hı. Öyle öyle takılacaksın. Hı. Ya da artık diyorsan ki ben survivalı mağazında bıçak alıp işte taşla alacağım falan Hı. diyorsan bu da senin tercinen ama mesela şey avlanabiliyor abi. Nehir kenarlarında falan bu. Eee lobster'ın şey. Eee mi? Ha keravit. Tatlı hı. -hı. Tatlısu da keravit oluyor. Evet. İşte tuzlu suda ha, da. sen keravit alacağım diyordun. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Onu bir dinleyelim. <gülüyor> Abi çok kolay ama <gülüyor> Bizim gittiğimiz yerde olmadı. Ha, niye? Kazalım ama yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben yine bir taşlarla yol balı yaptım mı? <gülüyor> Yemedi yani. Allah ee, ama bunu çok yapan ama... var. Yandaki çatıdaki herhalde böyle keravit falan. <gülüyor> Gerçekten çok lezzetli de bir şey, evet, evet. temizlemesi evet. aşırı kolay. Sadece evet. arkasından bir kuyruğu var. Aynen. İşte kalın bağırsağı, onu böyle bıçağı falan bile gerek yok. Evinle ayırıyorsun, sonra tamam hepsini yiyebiliyorsun yani. Evet. Tertemiz bir şey. Çok güzel canım. Ve işte, i̇şte. mısırlarla böyle işte etlerle evet. falan bir sürü pencerede yemekleri de yapılıyor. Tabii tabii. Ve şey bir de yani, kolay yakalanıyor. Kamp için çok ideal ama ya bunun için kafesler yapıyorlar mesela. Kafes yaptığın zaman yakalaman çok kolay. Hı hı. Kafesin içine bir tane tavuk parçası koyuyorsun. Evet. Boş kafese atıyorsun bu kadar yani. Aynen. Sabah bir kaldırıyorsun. Ne güzel ya. Ama becerememişsiniz. <gülüyor> ya kafes kafesle uğraşmak lazım o işlerle de biraz. Evet. Biz bir ara denedik onu. Tarkoz gölünde denedik. Hı hı. Galiba Turul başarılı oldu birkaç kere. Hı. Ben olduğum zaman olmadı. Biliyorum ya. <gülüyor> Hiç evet. yemedim bu kere. <gülüyor> Ama Turul'un başarılı olduğu zaman oldu. Ha, güzel ya. Hı hı. İyi güzel bir şey. Şey diyorlar işte genelde hani böyle kuru etler tarzı, sucuk, sosis tarzı. Ya tabi bozulmayacak. Hani olmuş şeyler yani daha çok. Hı -hı. Ya, biz Onu mesela evet. konserve götürdük. Hı -hı. Ee, makarna yaptık ateşte. He. Tencereyi işte ateşe koyup. Evet. Tombalıklı makarna mi gibi. On numara evet. Aynı tavada sonra sabah kalkıp yumurtanı kır. Evet. Yumurta mesela hayat kurtarıyor. Tabi aynı. Çok rahat bir şey çok yani. Çok top tutuyor. Evet. Besin üyesi çok fazla. Mesela ekmek götürmek saçmalık. Aha. Ekmek çok çabuk bozulan bir şey. Tabii. Onun yerine lavaşlar var ya hazır satılan. Aynen. O tarz şeyler. Daha böyle paketli ya da toz ekmekleri falan gibi. Aha. Onlar daha geç bozuluyor en azından. Evet. O tarz şeyleri götürüp... Olabildiğince pratik. Yani ne etrafa çöp çıksın Evet. ne, ne sana işte, iş, iş işte. çıksın. Daha böyle pratik şeylerle. Ama şeyler de var. O da ayrı bir kafa. Yani zaten... Çadır kurmanın, kamp yapmanın birkaç tane farklı yolu var abi. Evet. Eğer sen istiyorsan ki ben hiçbir şeyle uğraşmayayım, hı hı. git bir kamping alanına, sabah yemeğini, akşam yemeğini de kampingde ye. He. Hiç yemekle uğraşma, böyle hı. de kamp sevebilirsin. Hı hı. Ya da işte dersen ki, çünkü kamp kurduğun zaman, yemeğini, yemeğini sen uğraştığın bütün gün zaten o işe gidiyor. Evet. Odunu toplayayım, yemeğimi yapayım, ateşimi yakayım, çadırımı Tabii. işte uğraşayım falan. Bütün işin onunla gidiyor. Bu da ayrı bir zek. Evet. Mesela bazıları var, gidiyorlar abi. Youtube'da falan Türkler de var öyle, ben denk geldim. Hı hı. Abi. Manyak gibi kıymalar alıyorlar, baharatlar götürüyorlar yanlarında. O orada o. kendi etlerini yapıyorlar. İşte ne o? Satır kesiyorlar falan hani. Baya gurme gibi gidiyor herifler oraya. Yani yemekler, yemekle alakalı gidiyor. He. O da bir keyif mesela. Evet o da ayrı yani, bir kapa. farklı işte al yapacağın yemekleri depola git orada düzgün uğraş. Aynen. O da evet, mı farklı. çok ilginç. Kafası? Gerçekten böyle survival kafasında yapabilirsin ama. Tabii. Hiçbir şey, Hiç şey götürmeden de yapabilirsin. Evet. Var işte Discovery'de vardı ya, öyle bir adam çıplak atıyorlar. He. O Bear Gry's değil de o He. Bear Gry's çünkü şey artık bayağı. Oza'da artık. <gülüyor> Ekiplerle çıkıyor yani falan. Tabii. Bir tanesi var. Kel bir adam. O çıplak atıyorlar bunu. Harbi? Hı. -hı bayağı çıplak. Hı -hı. Hiçbir şey yok yanında böyle. Bir acil durum telsizi falan bir şey var. Hı -hı. O yüzden işte çıplak atıyorlar adam. O adam bir hafta falan takılıyor böyle. Kendine ev yapıyor gündemde. Yok artık. O farklı bir dünya zaten. Hı -hı. Yani o kamp değil. O hayatta kalma. Evet, tabii canım o başka bir kafa yani. <gülüyor> hani ne bileyim yani. Onu düşünen adam şadır madır da götürmez. Hiçbir şey götürmez e, tabii, dedi diyor. Ya işte Hı -hı. ben şeyi sevdiğim için, konfor olayı önemli olduğu için. Mesela sandalye çok önemli. Evet, tabii. Kamp sahnesi. Mesela ben aptal gibi götürmedim bir şeyde. Ha, biz Mertcan'da taşa oturduk da yani. Hızlar getirmiş miydi? Bir diğer gelen üç kişiyi getirmiştim. Ama üç tane getirmişler tabii. Aha. Biz Mertcan'da paşa oturduk. Arada tabii biz de şey yaptık, oturduk da. Ben hiç düşünmedim. Ben, ben şeyi de düşündüm biraz. Bundan önceki ben hiçbir kampım kampingte yapmadığım için, hep işte daha. Hazırlıklı gidiyordum, daha hazırlıklı gidiyordum. Hı -hı. Ama ki, campingteyiz ya, buluruz nasıl olsa. Ya da verirler evet. falan diyordum. Bu arada fiyatlar da çok ucuz, camping fiyatları. He, evet. 30 lira, 50 lira falan fiyatlar Vallahi. yani gecelik. Evet. çok güzel. Hatta 50 liraydı da bayram için 30 lira yapmışlar. Hı -hı. Ve o devam ediyordu bayram arasında falan da. Ama hiçbir şey de vermiyorlar yani. E, tabii, alan veriyor sana yani. Ha, istersen şey de yapabiliyorsun ama adamın mutfağını kullanıyorsun. Adam da orada çünkü kendisi aslında kamp hayatı yaşıyor. Evet. Bir tane bir şey var, tahtadan bir kulübesi yapmış kendine. Hı -hı. Ha git ocağını kullan falan. Aynen. Evet. İzlemeyi o zaten her şeyi. Güzel. Bir de şey ortamı güzel yani. Oradaki insanlarla böyle işte gece Panaşma. otururken bir anda sana karpuz geliyor. Sen ha. kavun götürüyorsun. Bilmem evet. ne. Böyle bir komün hayatı var. Peki iki tane önemli sorun var. Bir. Hı hı. Marshmallow. Marshmallow evet. Marshmallow ateşte oduna takıp kızartıyor muyuz? Kızartıyoruz ve hı. bunun overrated olduğunu her yerde söylüyoruz. Evet. <gülüyor> Bunu her ateş hakkında yapıyorsun. Her her. Ama overrated. Hı. Hiç... Şöyle. Ama <gülüyor> bunun da bir e, nüansı var. Şöyle <gülüyor> abi. Bu jelibon markalarının e, marshmallow'ları var. Evet. Onlar marshmallow değil. Tabii, tabii. Onlar çöp. Aynen. Ama bulabildiğin, erişebildiğin de oluyor genelde. Evet. Ama bu pahalı marketlerde, böyle makro falan olan Hı -hı. marketlerde gerçek marshmallow'lar var. Hı -hı. Biraz daha pahalı, çok da pahalı değil sanıyorum. Onlar biraz daha güzel oluyor ama temeli hep aynı, overrated ya. He, Üstü kızarıyor, içi eriyor, çok şekerli. Hı -hı. Bir de bizim kampta e, Esra şey getirmişti. Petibör bisküvi arasına koyup dedik şeker komosu artık. Bu. Değil mi? Geberdiniz. Tabii. <gülüyor> hiç gerek yok yani. Ben çok keyif almıyorum olaydan. Sen mi tatlı sevmediğin için ha, belki... belki de. Evet, olabilir. Olabilir. Yani tatlı seven de yiyebilir. Maşallah pasta falan da yapılıyor bu arada evde. Tabii ev tabii. Beden. Evet, bayağı kullanılıyor. Peki ikinci soru. Bu benimciye çok gelen bir soru. Ben kampa hiç gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum bu arada ama. <gülüyor> ama biraz ya, dediyorsan... kamp yaparız ya seninle. He? Abi kampta yayınımız, şeyimiz, podcast... Bu da arada gene bir takipçi gelmiş. Kadir 25. Kadir 25 selam var. Hoş geldin. Ee, bu kadar devam et. Evet. <gülüyor> Hoş geldin umumuzda değil. Fadime <gülüyor> mi Hayır çok mutlu olduk. Ee, ne diyecektim? Şey hayır kamp yapmak ne ne istemiyorum mevzu şu. Aha. Nereye sıçacağız? Evet abi. Bu abi konu, benim için en önemli mevzu bu. Bu konu gerçekten. Çok ben abi kıçımı ısırgan otuna silmek istemiyorum. Çok, çok haklısın. Isırgan otuna silmek yani yanında bir peçetede götürebilirsin. Bu senin tercihin merkemi. Olmaya çıktığım zaman ben gençim <gülüyor> organı ısırgan otuna silerim. Okey. Çünkü hani onun kafasında yaşam lazım ama istemiyorum bunu. Okey anlıyorum. Ha. Şimdi şöyle abi sıçma olayı. Mesela kamping alanında ben daha rahat oluruz diye düşündüm. Camping alanındaki tuvalette şöyle bir göz ucuyla baktım. Aa, asker tuvaleti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç olacak gibi değil yani. <gülüyor> Dışarıda zaten yapamazsın. Kamri kalanında biletin cadının önüne mi yapacaksın? Yani, Merhaba ben şuraya bırakıp <gülüyor> gidiyorum falan. <gülüyor> ya o yüzden abi eğer bu konuda çok titizsen hı hı. hani yakınlarda benzin istasyonları falan bir şeyler böyle bulacaksın. Ee, onun dışında da tutacaksın abi. O mümkün olduğu kadar tutacaksın yani. Yani sıkacaksın kendini 3 evet, gün sıçmayacaksın. sıçmayacaksın diyorsun. Ya evet öyle. Abi askerde de 3 gün sıçmayan adam vardı. Tabii. Ama böyle bir insan değildim de Ben günde 2 kere sıçmam Aa, lazım işte, abi o, değil mi? Kendini Mesela bizim bir gittiğimiz kampta bir arkadaş e, ilk kampımızda çocuk şey yaptı. E, ki ben bunu öğrenmeliyim. Bu bir hayatta kalma şeyidir. E, işte gerekliliğidir falan Hı. diye. Baya gitti ormana yaptı geldi. He. Dedim helal olsun. Aslanlar. Beni de çağırdı. Sen de geldin. Sen de buna şahit ol. <gülüyor> Sen de yap dedik. Yalışalım evet. falan dedi. Dedim. Aha. Yok ya. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> yok olmaz. <gülüyor> o ısırga o zaman silmeyeceğim dedi yani. Tabii. Yani ısırga o yani. Aslında... Elinde peçeteyle ıslak medyla falan gidiyor tabii de. Yani tabii. Konforsuz ya. Evet yani sonuçta. ya Aslında düşündüğünüz zaman Alatürk'e tuvaletle aynı şey. Ama sıçtığın yerde bakıyorsun Yani evet. Su yok su yok. Hı hı. Ya götürebilirsin bunların şeylerini çözersin yani kendi. Tabii. Ama Aha. ne kıçına su dökmeye insan mı yal çalacaksın Yok, Yo, hayır. Kendin dökebilirsin. Ben kendimi hiç denk getiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok ya mesela Şu <gülüyor> mesela <gülüyor> diyelim sıçmaya <gülüyor> git. Ama çok kötüyim bak bok patlayacağım. şu anda <gülüyor> bok bok podcast'te ya. <gülüyor> Ama bak çatlayacağım ya. Yani, Ona çok kötü. Sıçmazsam ölüyorum. Hı hı. Yani böyle alnından boncuk boncuk terlemeye başladım. Evet. Bir kıçımı yıkamaz mısın ya? Ya. <gülüyor> Sen biraz önce benim yulaz <gülüyor> <buna> zehrimi elmedin. <gülüyor> Ama sen de öptürüyorsun kardeşim. Ben nasıl öpeyim? Ama sen uzaktan su döküceksin yani. Ya dökerim ya. Helal be. İşte Vallahi gözümü şöyle kapatıp tekerim. <gülüyor> Kafamdan aşağıya <gülüyor> <Şu> dik. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi temiz mi falan diye. <gülüyor> Gerçekten iyi genç bir podcast oluyor. Evet. Herkesi buna davet ediyoruz. Ya yani bok kokularıyla dolu bir podcast şu anda. Aynen. Ama bence yani bilmiyorum bu benim için önemli bir şey ya. Doğru bu önemli evet. bir şey. Bu hayatın içinde var sıçmak. Evet. <gülüyor> Nasıl ben her şey mi düşünüyorum? Suyumu mu mi, bilmem ne mi düşünüyorsam o yemeğin hani çıkışında düşünmen lazım. Ya Çünkü sıçmak, olacak evet, bu evet. Yani. evet, evet bu oldu. Ama yani mesela çiş o kadar rahat ki. E tabii canım her yerde. Müthiş yani. yani bulduğun yere bırak. Ama şey evet gerçekten sıkıntı. Ben de bunu yaşadığım zamanlar oldu. Evet. Kamplarda. Bunu da göz olarak gidiyorsun biraz ama işte ya. Tabii. Biliyorsun çünkü yani evin Hı. kadar rahat yapamayacaksın ya. bu işi. Aynen. Öyle. O yüzden ben yani öyle bir yere gidersem ben de büyük ihtimal senin arkadaşın yaptığı gibi gider ormana. Çatı çatı yaparım. Aynen öyle. bence bir kampingin de. Bir kampin tuvaletine girmektense bir ormana gidip yapmak daha iyi. Tabii dağımsız. aynen bence de. Ama işte böcekten böcekten biraz çekinirim en fazla hani götüme atlar mı? Yak ya. Yani. Aç ya. diyorsun. Ya yani çok denk gelmesi lazım artık yani oldu. Evet. Şans. Mesela tuvaletten dışarı çıkıp tam kolun kenarında <gülüyor> <gülüyor> kene var. <gülüyor> Sana gösterdim dedim ki. derine iğne batırıp. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Zaten iğne gibi diyorsun falan. <gülüyor> evet bu yayını da <gülüyor> kapatmanın <gülüyor> zamanı <gülüyor> <zamanına> geçiyor galiba. Çok çirkinmiş. Evet. Evet, evet gerçekten çirkin bir insan. Neyse en azından kendimi çıkacağımı için <gülüyor> Mutluyum. <gülüyor> bir de ben bunu niye imajine ediyorum böyle? Evet evet. Sen kafanda kovmasaydın aslında her şey çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> kafanda <gülüyor> kovunca hiç, yok. Aha! aha, o güzel. Gökçe ölüyor arkadaşlar. <gülüyor> Yılan soktu. <gülüyor> Yılan soktu. Neyse şunu ayarlayayım mı bir saniye? Evet evet. Sen onu bir alay be. Evet. evet. Tebrik ediyorum. Yani onun için yılan mı falan çıkmaz zaten tahminimiz. Zor ya. Kene sakat, ayı sakat, kurt sakat ama kurt da yani... Kurt çok... Nerede bulacaksın yiyeceksin? Diye. Şeyde varmış ya bizim Pamukova'da işte benim hmm. anneannemle yaşadığım yerde kurt alan diye bir alan var. Kurt alan. Hı <gülüyor> hı, kurt alan. İsmi de zaten yani <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> oraya bir zahmet gitme. gitme ama gidiyorlar tabii. Ondan sonra pikniğe falan gitmiştik biz de orada hı -hı. acayip kamplar da vardı gördüm ben yani hı -hı. kamp kurmuş millet. Ama şöyle güzel bir taraf var. O pamukova denen yer gerçekten ova Aha. ve etrafı dağlarla çevrili. Aha. Ve o ovayı tamamen görebiliyorsun o kurtağından. Yani manzarası ha. müthiş. Anladım. Bayağı Bak, uzun bir ya. alan görüyorsun. Tabii yani. tabii. Acayip. Ondan sonra o yüzden oradan kamp koymuşlar ve gerçekten kurt alanın ismi de kurttan geliyormuş. Kurt, kurt iniyor yani, yani hakikaten. O yüzden animaymış öyle yerler. Ya ben hiç yani Anadolu'da bir kamp yapmadım. Hep tabii. İşte bir şey işte, kazalarından en fazla. Genelde İstanbul taraflarında işte kuzeylerde, kuzeylerde. Evet. O Orada işte bizim sapık ihtimali daha fazla yani. Murat'tan murat'ta <gülüyor> Tabii tabii insan ihtimali. Öyle hikayeler var bu arada. Valla? Tabii. Yani adamın teki geliyor gece. işte görüyor bir yerden ışığını ya da gittiğini görüyor falan. Musallat oluyor gece. Allah Allah. Kız arkadaşına gitmişsin böyle. Hı -hı. Random bir yerde kamp yapıyorsun. Gece tabii. rahatsız ediliyorsun falan. Öyle var, hikayeler güzel, var. Hoş. Çok kötü. Daha kötü yani hayvandan. Evet hoş değil aynen öyle. Hayvanla hadi bir şekilde mücadele edersin. Bu, ne, bu adamı ya öldüreceksin yani ya o seni öldürecek kesin. Bilmiyorsun ki bir de evet. neye geldi ne yaptı. Aynen, Belki öyle. yardıma muhtaç falan geldi. Evet. Belki de manyak. Evet hiçbir fikrin yok yani. Tamamen evet. Ama işte o yüzden kamp alanını tercih etmek daha mantıklı. Hakikaten şey de bayağı yürek yemek. yemek ya, kamp alanını tercih etmek mantıklı ama Aha. geniş bir kamp alanı abi. Yani evet. ben kampta yalnız olmayı yani şey olmasını seviyorum. Hı. Çevremde insanlar olmasını seviyorum. Çok uzak olsunlar ya da yani hani. Şey sevmiyorum mesela sabah kalkalım da bütün kampikler hep beraber kahvaltı yapıyor. İstemiyorum ben evet, bunu Evet yani. Ben de aynen. Doğru, ben ben yani. Doğru. değil yani. Hoş olmaz. O kadar da kumin hayatın değil yani hani. Evet. Zaten şey çıkıyorsun kampa hani. O kafayı yaşamaya. bir yani. çıkıyorsun zaten evet. hani işte doğa mua falan kafasıyla çıkıyorsun. Hı -hı. Yani gerek var yani. Aynen öyle doğru. Ya benim için öyle tabi bundan zevk alan da vardır. Mesela şeyler oluyor bizim gittiğimiz yerde de vardı. Yoga kampları. Millet ha, geliyor he, da evet, işte haftalarca bir hafta ya da işte hafta sonu tam şey yogalar yapılıyor falan. Aynen öyle. Geliyorlar gidiyorlar. Çok ilginç. <gülüyor> Seninle bir yoga kampımız yok mu? Var. Tamam. <gülüyor> Diyelim, taytımın tam şeyi yuttu. <gülüyor> Diker misin? <gülüyor> saçma zaman. İlla bunlara bir soracağız. Şey, e, diyecektim. Peki mesela senin başına gelen en saçma şey ne oldu? Ya da en komik? En komik, en saçma. E, Valla, bir sürü şey çok saçma ve çok komik. <gülüyor> evet. Ama böyle direkt, spesifik olarak böyle sorunca aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Ama Hmm, ne anlatabilirim bununla alakalı? Aa gelmiyor. Gelince anlatırım. Peki. Şey anlatayım ben sana onun yerine. Çok sıkıcı bok gibi bir insan mısın? <gülüyor> <gülüyor> e, Kazdağında zirvedeki hikayeler, muhabbetler. Abi, bizim gittiğimiz dönemde şöyle bir şey varmış. Türkmenler ve yörükler zamanda orada yaşıyor. Evet. Ve işte bir kısım Alevi, bir kısım sünni. Hı -hı. Bunlar abi şey. E, demişler ki ortak bir bayram yapalım biz. Hımm. -hı. Yani ilk defa Sünni ile Alevi'nin birbirini <gülüyor> kesip öldürmedi ya da nefatmadı evet. bir kumın dedim oha dedim gerçek mi bu acaba evet. falan ve bayağı devlette de bunu okedim okay tamam sizin bir bayramınız olsun bayramda bayram değil de evet. toplantı işte toplantı hayvan kesiyorlar evet. beraber falan <gülüyor> <gülüyor> mitsoğar <gülüyor> böyle bir organizasyon gerçekten de bu arada mitsoğar kafası evet. gerçekten evet. öyle e, mitsoğar öyle bir şey çünkü zirve bu. abi full şey böyle hı. sis altında evet. falan hani gözük görüş alanında çok kısa falan hı hı. ve bu zirvede yapıyorlar ve orası 10 derece yani biz aşağı iniyoruz aşağıda işte şorterlik dolaşıyorduk. Evet. Üste bir çıktık ben şorterlik çıktım arabayla. Evet. Bu kadar tahmin etmedim arabada inemedim çoğu evet. yerde yani ciddi soğuk. Orada hakkında mitolojide de çok değişik şeyler var. Evet. İşte Siz şey. uçurmuş inden ne falan öyle şeyler var. Gandalf'ın kartalları. Mesela. Neden ha. kartallarla göre çok okay, etkileniyoruz? Evet. Evet. E <gülüyor> <gülüyor> şeyin şeyinden dolayı. Ee, evet. Sonra baktım şeyler farklı Türkmenlerle Yörükler farklı yerlerde. Yapıyorlar o bayramı. Devlet de izin vermiş. Hı. Tamam demiş siz bayramınızı yapın. Da. Devlet de şaşırdım burada. Evet. Aleviyye Sütliye'yi düşürmüyor benim. Aynen. <gülüyor> Oldu siz birbirinizi kesmeniz lazım. İlgin bir <gülüyor> şekilde. Evet. Bizim gittiğimiz zaman da oydu. Sadece zaten o parka onların girmesine izin veriliyor. Yani yerlerin girmesine izin veriliyor. Yoksa sen şeyle girmek... 34 plakayla giremiyorsun yani, yani oraya. Anladım. Yerleri girip çıkabiliyor oraya. Ve gerçekten de öyle şey. İşte zaten su şeyden okuyor. Doğal kaynaklar. Siz gittiğinizde onlar orada mıydı? Oradaydı oradaydı. He Onların yanılarından geçtik böyle baya çadırlar, evet. devasa işte böyle bir şey, panayir gibi kurulmuş. Hı hı, güzel. Orada bir de bir sürü hikaye de var işte, sarı kız hikayesi falan var da. Çok bir ha. tıtırlamadığım o toplara girmek istemiyorum. Evet evet biliyorum. Onları ben okumuştum da. Ya işte şey. Mitolojik şeyler onlar ya. Baya eski. Bu evet biraz işte gerçekliği de olan bir hikaye. Evet. İşte adam zamanında kızıyla yaşayan bir adam, hacca gitmesi gerekiyor. Kız o sırada güzel de bir kız böyle. Hı hı. E, köydeki adamlar bu kıza yürüyor ama kız hiçbirini istemediği için. Hı hı dedikodu başlatılıyor. Senin kızın şöyle böyle, ha. işte herkese takılıyor falan gibi Hı -hı. hiç öyle bir şey yok falan. Adam döndüğünde bunu söylüyorlar, diyorlar ki işte, köyün namusunu kurtar, kızını öldür. Hı -hı. Bu da alıyor kızı, kazlarına kaçırıyor. Ha. Gel diyor, orada yaşayalım. Bir gün de işte alıyor kızın eşabını, bir hayvan vurup kanını bulayıp işte köye götürüyor. Öldürdüm ben bunu ha. diye falan. Sonra kız da orada böyle biraz eriyor. o kadar oksijene maruz kalsan, Tabii. birkaç Hı -hı. ay zaten evet, evet, yani kafan normal çalışmaz büyük ha. ihtimalle. İşte böyle hikayeler. İşte 10 tane kaz götürmüş zamanında da o 1000 tane oldu ha. falan. Hani böyle bir sürü hikayeler var tabii. Anladım. Güzel. Böyle şeyleri dinleyip yerinde görmek falan da. Evet evet. Güzel. güzel. Aynen anladım. Ama ben yine de bilmiyorum kalmayı tercih etmezdim yani. Sıçmam. Ya. <gülüyor> evet çünkü sı sıçmamak için yani. Sana deseler ki Oğuz eriyeceksin. He. Yani üst, yukarı çıkacaksın. Bir ay kalacaksın burada ve yani. işte felaket e, yani Zeus olacaksın. He. Yok mu? Yok. Okey. Sıçam oldum. Evet. Okay. Yani sı sıçmadıktan sonra benim için ermeğin anlamı var. Öleceğim iki gün sonra zehirlenmeden. Belli ki. Yani zehirlenmeden, oksijenden? Hayır, şey zehirlenmesi. Ee, dışkımı atamadığım için. Ha. Kendi vücudumu <gülüyor> kendi içten zehirleyeceğim yani. Evet, yani kamp düsturu kısaca böyle bir olay. Ama kampta her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Neye karşı? Neye? Sıçmaya. <gülüyor> Parazite. <gülüyor> evet. Hayır, sıçmaya değil tabii ki. Yani kısaca şöyle, her yerde olduğun gibi, etrafına, hayvanlara, yani farkında olacaksın abi. doğaya, yani kendine... Yani ee... Mesela gerçekten bu... <gülüyor> Bir hikaye... Bak saçma hikaye şimdi aklıma geldi. Heh. Abi bu Kazdağ çevresinde, bilmem kaç bin hektarlık alan tamam mı? Evet. Her tarafta nehirler, kapalı havuzlar falan, böyle doğal <gülüyor> şeylerin olduğu yer. Her suya giriliyor, her su içiliyor zaten. Bayağı güzel işte manzaralar. Hı. Fotoğrafları göstereyim falan. Abi... Tabii çoğu camping alanı değil. Hı hı. Buradan büyük bir kısmı hatta. Ee, böyle olunca da halka açık. Yani herkes gidip orada takılabiliyor. Evet. Biz bir yer keşfettik. O kadar güzel ki. Böyle hatta ağaçtan ip sallandırmışlar onunla böyle atlıyorsun falan. Aa, süper. Neymi? Müthiş bir hı hı. olay. İlken ilk zipline. <gülüyor> hı. İlk girdik böyle. Hı. Baktık işte bir grup abi böyle 6-7 kişi oturmuş bir yerde nargilelerini yakmış amcalar. Keyfini yapıyorlar. Okey hmm. ne güzel adamlar takılıyor. Hatta bir tane çift oraya çadır kurmuş. Onlar da işte sabah kalkmışlar böyle kahvaltı yapmışlar üstüne bira içiyorlar hmm. kamp masalarında falan. Müthiş. Hmm. Biz de ilerledik bir yer bulduk kendimize işte girip çıkıyoruz suya falan. Evet. Sonra bir abi şey geldi. Ee... Baya yüzmeli mi bu arada? Tabii tabii yüzmeli baya. Yani çok zaten yüzemiyorsun göl olduğu için. Hı -hı. Ama işte giriyorsun evet. eğleniyorsun falan. Ee, bir Çingen ailesi geldi. Hı -hı. Kalab Ama yani çok kalabalık. 20 kişi falan. Çoluklu çocuklu. Hı -hı. Cipsi. Cipsler. Hadi Çinge'ye demeyin falan. Böyle ellerinde işte semaverler, tencereler, bilmem falan. Hı -hı. Bizim yanımızdan geçip bir yer arıyorlar böyle. Dar bir yerdeyiz bizde <gülüyor> Orada bunlar gelirken böyle aralarında konuşuyorlar. Ya bizim yeri kapmışlar bilmem falan diye. Nargileci abilere doğru. Hı -hı. Bir tane şey geldi böyle gençlerinden bu ailenin. Böyle 20'li yaşlarındaki bir tane çocuk. Gubidik ailesi geldi açılın falan. <gülüyor> Dedim İyi ya gerçekten sitcom geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gubidik ailesi. Fırıldak ailesi gibi bir şeyim bu. <gülüyor> e gerçekten bunlar tek aile yani. Gubidik ailesi hakikaten. Hı -hı. Gerçekten soyadatlar da Gubidik mi acaba? Olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaş, Kubidik ailesi tanıyan varsa bize e, yazıyormuş değil mi? Yazsın. E, yok yazmasın yazsın. Yurdumda komentleme. <gülüyor> o kadar şey değil. <gülüyor> o kadar da hata değil. Görüyorsun istiyorsun istiyorsun mu? Belli ki sen bir Kubidik ailesi de bir. Kubidik ailesi o kadar ok değil yani <gülüyor> sevin değil dur. Yok yok. Biraz diğer yani şey olduk böyle yani o sırada <gülüyor> hani, Tabii işte suya atlayanlar falan vardı. Ben dışarı dedim cüzdanları falan böyle bir korudum tabii. hani bizim. İşte ne kadar kötü görüyorsunuz. Ön yargılı bu şerefsizler. Bak. Allah Allah ya. <gülüyor> Bu dünyada insandan korkacaksın. <gülüyor> yani öyle. Evet tabii, öyle. doğru. Aynen. Yani olmak da fayda var. Ya bir de işte bilemiyorsunuz sen tatile gitmişsin. Yani başına bir iş gelmemesi için. Tabii yani evet. Üstüne zaten belli miktar hı -hı. bir şey var. Eşyan mı eşyan bilmem ne. Mesela o da şey ya. çıkıyorsunuz, bir yerleri gezeceksin. Çadırda bırakıyorsun eşyalarını. Hı -hı. Ya, kamping kalın diye bıraktık çıktık hani. Ama yani, hak getire güvenlik. Tabii canım. Hiç öyle bir şey yok. Tabii güvenlik kim olacak? Yan çadadan birisi gelip balsa zaten Tabii Tabi canım alır yani hiç kimsenin hmm. ruhu duymaz. Aynen öyle. O yüzden çok önemli eşyanı falan bırakmayacaksın hani kamping alanında. Ya da evet. kampingin dolapları falan oluyordur bazı yerlerde. He, evet. Emanet falan bir şekilde. Ya eminim böyle çok lüks kampingler de vardı var. Var bizim gittiğimiz yerde de vardı. Hı hı. Ya kampinglerin içinde de şeyler de dahil artık Bungalovlar da dahil. Yani i̇şte 50 lira değil 100 lira verirsen bungalovda kalıyorsun Aynen. da binden ne falan. Baya otel gibi yerler var yani. Evet. Onda ayrı kafalar onlarda. Tabii. Ben biliyor o kart şeyi çok sevmiyorum. Ben yani gidip kendim çadırımı kurayım, kendim işte uğraşayım. Benim daha çok Hı -hı. hoşuma giden şeyler. Anladım. Çünkü Tabii. şehrin stresinden kaçıyorsun biliyor musun? Evet. <gülüyor> İstanbul'da bulamazsın böyle. <gülüyor> Köşüş kalabalık ay, ay mitiş kılıçarak. Şey yani ne diyecektim? Mine de bilmiyorum ya. Benim kafam ona gelmiyor ya. Bir tür... Aslında ben de seviyorum bu arada bu mevzuları. E bir gün seninle böyle ufak bir kamp yapalım. Böyle bir gecelik, iki gecelik buralarda bir yerde. Diyorsun. Hı -hı. Bakalım ya yapabiliriz. Çünkü şey yani çok çil bir ortam. Ukrayeleri alırız. Oo, tam ukrayele ortam aslında Hı -hı. doğru. Hı -hı. Olabilir ya bakarız. Eğlenceli şeyler çıkar yani. Evet. Müzik yaparız. Ateş yakarız. Tabii. Şey. Birer içeriz. Birer içerip içeriz. Hey, sevgili olalım <gülüyor> Evet neden sevgili olmuyoruz? <gülüyor> Kadar ortak şey yapacaksak, aynen arkada... çadırda kalacağız falan. Ee, daha ne? Doğru. <gülüyor> o çadır bin poşet gibi bir şey olur biz içine girdikten sonra. Yok <gülüyor> ben çadır iyi ya, büyük biraz. Hmm. Ya üç kişi aslında 4 kişi falan deniyor, tabii Oha. dört kişi kalamazsın. 2 kişi çok konforlu yatarsın. 3 kişi sıvışacaksın, sıvışacaksın. 2 kişi baya böyle çantalarını, mantıllarını, eşyalarını dizerek yatarsın. Böyle rahat, serin yatarsın diyor. Tabii tabii. Vay be çok temiz. Ya bu arada bu çadır fiyatları falan da baya şey okey yani. Bu Decathlon'da falan çok He. iyi tiyatlara satılıyor. Kaç civarı tahmini? abi 150'ye falan çok iyi bir çadır alırsın. He, yani yazlık işini görecek. Hı hı. uzun Hatta yani seni böyle 10-20 kamp Oha, götürecek çadır alırsın iyi. yani. Peki şey diyeceğim ya. Kampta hani böyle arkadaş gruplarıyla falan kampa çıkıyorsun bilmem hı hı. ne. En gıcık insan kim? Abi mıy. Mıy mıntı hı. tip. Aynen. Yani çünkü bak. Şunu be a, onu yapmayalım. Falan yani çünkü hı. kamptasın. Evet. Koşul Evet yani. yani şey değil. Ulan sıkıldık da şuraya geçelim diyemezsin. Aynen. Yani buradan sıkıldık da şurası daha iyidir diyemezsin. Zaten koşulu Evet. Ona göre hazırlığına gitmişsin. Ha, deal with it. Evet yani. Ha. Biraz şey yapacaksın. Yani kıçım rahat değil demeyeceksin. Evet. Okey Devam edeceksin yani. Çünkü Aynen öyle. Böyle. İşte bunlar şey ya, değil mi? Askerde işte e, tuzu az yemeklerin falan Aynen, bir evet, Zeytinin tadı kötü. He mallar değil mi? Aynen öyle. Ya bunlar ya. çok var bu arada. Evet evet. Bak. Yani işte bu benim çadırın önündeki çiftteki kız yani. He Abi kampa geldin, otele gelmedin zaten. Evet evet. Ya bunun farkında olarak gelmen lazım. Ama zaten. o biraz şey olmuş. Adam bir date kızı biraz şey yapmış. Nasıl diyeyim yatağa bastırmış büyük ihtimalle. Evet evet biraz öyle Hı. olmuş belki de. Ya bir de işte iyi hazırlansan o tip de belki öyle olmaz. Evet. Hani yeterli hazırlığı yaparsa o da rahat eder. Evet arkadaşlar buradan size mesajımızı veriyoruz. İlk date'inize kampa çıkmayın. Gerçekten bu. Youtube alın da söylemeye gerek var mı? Ha <gülüyor> bu gevezekıllı yapan insanlar var ama sakın onlar da olmayın. Gerçekten olmuyor çünkü aptallık. Ya ben bir de mesela ben sevgilimle kampa gitmek bana korkutucu geliyor yani. Çünkü çok büyük sorunlu değil mi ya? Yani Yok be abi. Ya tamam o da kendi başına çaresine bakabilir. Sonuçta karşısında da bir insan Hı -hı. var yani. O aygırmayız ama yani ben kendi hani kendimin megaklı ve pimpekli bir insan olmasından Hı. şey yapıyorum. Hani... Fazla sen overthinking Evet yapıyorsun. ben overthinking çok yaparım. O yüzden benim için biraz bu nice korkunç. Aman ben bir şey oldu mu? Bir şey olacakmış. Dur şimdi üşür mü? Rahatsız mı acaba? Bilmem ne falan diye. Ben devamlı tribeyi yapayım. E sen de kıl bitipsin ya. Tabii tabii evet. Ama ben şey bunu normal. Senle benle gidersek bir, bir şey mi olur? Ama kız için kıl bitiriyor. Evet bitip, kız, kız için, için kıl bitiriyor. Kız hani. mesela mü müthiş rahat. Hı -hı. Sen ama sürekli üşüdün mü? <gülüyor> Böyle mi? Yok <gülüyor> <diyor>, öyle yapmam. <gülüyor> Ay, yok, adam, ama gülüyor, kendi adam. içimde düşünürüm. Düşüme yansıtmam o. Anladım. Yani Hem sana da şeyden... yaparım bunu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> yapıyorsun. Evet. <bak. gülüyor> <gülüyor> şey kız arkadaş da zaten ya, eğlenceli aslında. Olur. Evet evet eğlenceli yani. bence de eğlenceli olur da. Yani, ne bileyim işte bu şeyi bana biraz ee, işte kötü geliyor. Hayır şimdi bu da aslında kamp mensusu açılmışken herkesin hani aklına gelebilecek işte off şeyleri yani olmayacak mesela düşünebileceği kötü şeyleri masaya yatırmış olduk tabii, bir tabii. yandan da. Yani işte insan faktörü <gülüyor> bündemlesi falan. Evet. Yani geç işte insanın gelmesi çok kötü ya. Tabii tabii. Çadırın gece üç üstte fermuvarının açılmasını kimse istemez. <gülüyor> Hayvan e gelip yırtsa okey dersin hı. de. E fermuvarına kilit tak. E tak ne olacak oğlum kağıt, kağıt yani. Ha, kağıt da o elini sokar. Elini canım. sokar adam Aynen. yani. <gülüyor> ne olacak? Yani şöyle bir çakmak çaksın, sap, yani sabah değil beş dakikaya püf. Aynen öyle. Yok yok boşa yatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> üstüne çık. <gülüyor> o yüzden yanmaz çadır alıyoruz. Takaydı. <gülüyor> <gülüyor> Vardır bu arada kesin yanmaz çadır değil. Tabii canım vardı yüzde yüz. Olmaz mı? Yıldırım Savarlı falan, para tünelli tünel <gülüyor> Kendine çekiyor. Kendine çekiyor değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Güzel bir e, yayın oldu bence. Evet. Kampa gitmeden önce dinleyin bu yayını. Evet. <gülüyor> en sonunda söylüyorum. <gülüyor> yani, kampa gidecekken yani kısaca dikkat edilmesi gereken, hatta dikkat edilmesi kısaca değil her şeyi bayağı özetledik. Yani bu yayını dinleyip evet, giden evet. varsa krallar gibi kampını yapar. Ya zaten işte biraz araştırmak lazım. Tabi tabi evet böyle alacağımı. aynen hoşaf gibi de çıkmayın yani a biz yarın kahvaltı gideriz falafiten ne gidersiniz kış dediğinizin yani. yanından kenara sıkıp bir şekilde dön dönmüyoruz <gülüyor> onu hangi arkadaşıma çıkartsam diye düşünürsünüz. Yani. düşünüyorsunuz öyle öyle gitmeyin ondan sonra o yüzden e, lazım mı götürün yanınızda bu şey olabilir bu <gülüyor> <gülüyor> çok saçma büyük ya <gülüyor> bir de büyük falan böyle aynen. ama o oturayım sıkacaksın bu kadar mı bitti <gülüyor> ördek taşıyordu arkadaşlar. Evet. <gülüyor> kampta ördek düsturu. <düştürüp>. Aynen. <gülüyor> Abi aslında kötü de bir fikir değilmiş ben bir şey değil mi? Ya yok tamam da yani arabayla gidiyorsan ne olacak ki koy ayolun. Abi ayı. ya ne gerek ya o kadar da değil be Oğuz. Ya oğlum o, kadar. Ya, o kadar. ya gerçekten kampa gidip ördeğe mi sıçacaksın? Evet. Yani? Ne yapayım oğlum o ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye ben onu kendim de sadece ben sıçacağım ama başkası sıçmayacak. Aynen mesela bir kişi Herkes ha? yanında ördeğe geliyor değil mi? Tabii tabii. Kesin tabi. yazıyor ördeklerde. Tabii tabii evet. <gülüyor> Kendisi ne sıcaksa sısın beni ilgilendirme. Ben ördeğime evet. dokundurtmam. Çok iyiymiş. Evet. Benim ördeğim benim kararım. Tabii öyle. Ördeğime yapılanı taciz sayarım kendime. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit yani bu işler. Çok çirkinleşebilirim ama çirkinleşmeden kapatıyorum evet. ben podcast'ı. Peki. <gülüyor> zaten bir saatte olurmuşuz. Okey. Okay, o zaman, zaman görüşmek üzere Bye. bir dahaki yayında. Bay, Bir haftaya yaparız zaten. Evet haftaya bir podcast'imiz daha olur. Hepinizi... Öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz diyeceksin diye çok korktum. Yok demedim. Okey. Öpebilirsin. Ben yine öpmüyorum. Kimseyi. <gülüyor> Hadi bay o zaman. Çao.